Hayırlı sabahlar arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar sonsuz şükürler ederiz ve kendisine bize verdiği bütün nimetler için sonsuz kere minnet duyduğumuzu ve vereceği nimetler için de şimdiden minnet duyduğumuzu ifade etmek isteriz Rabbimiz sizin nimetleri saymakla bitmez arkadaşlar. Öyle buyuruyor kendisi. E, ve bizim de onun bize verdiklerine odaklanmanın e, bizim için ne kadar büyük bir şifa olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Bu idrakten ayırmasın Rabbimiz diyelim. Ve bugün Esma-i Hüsna günümüz biliyorsunuz e, 99 Esma Sonsuz Mana kitabımızdan kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Efendim nerede kalmıştık? Esma-i en son... Artık giriş bölümünde Esma Yusna hakkında verilen bilgilerin son bölümü Esma Yusna'yı bilmenin önemi üzerineydi hatırlayacaksınız. Bunlardan iki başlığı okumuştuk. Birincisi Allah'ı tanıma ihtiyacı Esma Yusna bizim bu ihtiyacımızı karşılar. İkincisi Allah'ın adını anmak ve ona ibadet etmek için Esma Yusna'ya muhtarcız. İşte Efendimizin dua ve zikirlerinde ve Kur'an ı ki dua ayetlerinde Cenab-ı Hak'ın Esma Yusnasını nasıl geçtiğini anlatmıştık ve önemini anlatmıştık kısaca. Şimdi üçüncü başlıktayız. Tevhid inancı ve Esma-i arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar tevhid inancı insan zihni için, insan kalbi için, daha doğrusu insanın hayatı için, bütün benliği, kimliği ve bunun bütünlüğü için parçalanmaktan korunması için bu parçalanmış kimlikler, parçalanmış benlikler. İşte felsefede, sosyolojide, psikolojide derin derin çalışılıyor bizim konumuz değil. Bütün bunlardan korunmak için o birlik duygusuna ama sadece kendi yapımızla ilgili değil, bütün geleceğimiz, istikbalimiz, bütün evrenin içindeki varoluşumuz, nerede bulunduğumuz, ve bize verilenler verilmeyenler elde edebildiklerimiz edemediklerimiz işte bütün bunları sağlıklı bir şekilde zihnimizde birleştirebilmek için de esma yusnaya ihtiyacımız var önce tevhid inancına tevhid inancı için de esma yusnaya ihtiyacımız var arkadaşlar bu tevhid inancı böyle belki de biz içinde doğup büyüdüğümüz için yani ben kendi adıma söylüyorum İçinde doğup büyüdüğümüz için ve bunun dışındaki bir hayatı bilmediğimiz için, hani çok meşhur e, deyişle ol mahiler ki derya içredir, der, deryayı bilmezler demiş şair. E, deniz, balıkların denizin idrakinde olmadıkları gibi biz de belki bu tevhid inancının e, bütünlüğümüz için ne kadar büyük e, bir rolü olduğunun farkında değiliz. Daha doğrusu en büyük rolü onun oynadığının farkında değiliz. E, şöyle düşünün. İşte başımıza gelen bütün olayları e, tek bir merciye göre değerlendiriyoruz. Dün İhya ül bir e, cümle okudum. Davut Aleyhisselam'dan naklediliyor. E, diyor ki, e, tabii Davut Aleyhisselam'dan naklediliyor. Hani kaynak vermemiş İhya ül biliyorsunuz şeyi bu tarzı bu. Fakat muhtevası çok güzel ifadenin. Diyor ki, e, bir müminin takva sahibi olduğu e, olaylar karşısındaki şu üç tutumundan bilinir. Takva sahibi bir mümin. Daha doğrusu biz şimdi bunu, ha biz müminleri bir değerlendirelim bakalım. Kim takva sahibiymiş, kim değilmiş diye okumuyoruz biliyorsunuz. Bu çok saçma olur. Çünkü e, hiç düzeltemeyeceğimiz, hiçbir faydamızın olamayacağı insanlar için oturup gece gündüz okumak, Değil mi? Çok şey olurdu yani. Büyük bir enerji israfı, vakit israfı olurdu. Bir şey okuyorsanız, okuyorsak öncelikle kendimiz için okuyoruz. Elbette umarız ki birilerine de faydası olur. Ama asıl hedef kendimizdir yani. Dolayısıyla ben işte bir mümin şu üç özellik taşıyorsa kendisinde takva sahibidir deyince Hı, bakayım etrafıma kimler takva sahibiymiş, kimler değilmiş diye okumamalıyım bunu yani. Öyle de okumuyorum zaten. Onu elhamdülillah çok büyük ölçüde Kendimi terbiye ettiğimi düşünüyorum o konuda. E, hemen projeksiyonlarımızı kendimize yöneltmemiz gerekiyor. Yani projektörlerimizi diyeyim yanlış söyledim. E, efendim Kendimize yöneltmemiz gerekiyor. Yani bende var mı bu üç özellik? Ne diyor Davut Aleyhisselam o rivayette? E, henüz eline geçmemiş şeyler için tevekkül eder. Eline geçmiş şeyler için yani elinde olan işte mal, mülk, makam, mevki, sağlık, sıhhat ne varsa yani evlat, e, efendim aile, sevgi, muhabbet, saygı, çevreden gördüğü insan ilişkileri, dostluk. Yani aklınıza ne geliyorsa, ne istemişse hayatta ve bunlardan ne kadarını elde etmişse o elde ettiği şeyler için de rıza ve hoşnutluk. Görebiliyor musunuz buradaki tevhidi yani şimdi onu birazcık daha açacağım. Ve elinden gitmiş olan şeyler için, şimdi bir elde edemediklerimiz var, bir elde ettiklerimiz var, bir de ele geçirip kaybettiğimiz şeyler var. Bunlar için de sabır. Yitirdikleri için de sabır. Yani üç kelimeyle özetliyor hayatı. Tevekkül, rıza ve sabır. Şimdi bunları kim başarabilir arkadaşlar? İşte zihnen tevhid inancına ulaşmış olan kişi. Yani hayatta... Olan her şeyi elde edebildiklerini de, edemediklerini de, efendim kaybettiklerini de, hepsini de e, en üst noktada, en nihai noktada, tabi e, alt seviyelerde bir takım sebeplere bağlarız bunu işte. Ah o zaman şöyle yapmasaydım değil mi? Böyle konuşuyoruz. E, bak işte bu olmazdı e, der, ders almak için, keşke demek için değil. Ders almak için, ibret almak için bir takım sebeplere bağlıyoruz yani. Ya da işte bu kadar elde ettim. Niye? Çünkü bu kadar çalıştım. Mesela şimdi sınavlar geçtik, işte puanlarımız geldi. Yerleştiğimiz yeri öğrendik. Yani diyoruz ki işte bu kadar çalıştım falan diyoruz. Aslında hani benim bu söylediğim gibi söyleyen çok az yani. Kader, kısmet deyip çok güzel işin içinden çıkıyoruz. Efendim bütün bunları işte nihai noktada yani arada ki e, sebepleri görünür sebepleri idrak edip onlardan ders almak için tabii ki ibret almak için onların da bilincinde olmalıyız, farkında olmalıyız. Ama en üst noktada, nihai noktada Allah'a bağlamanın adıdır bu. Yani yaşadığımız her şeyi Allah ile aramız, her şeyin Allah ile aramızdaki ilişkinin bir yansıması olduğunu. Ve yaşadığımız her şeyi doğru anlamlandırabilmek için de o inancı kendi düşünce dünyamızda en üst noktaya, başka hiç kimsenin ulaşamadığı en üst noktaya koymamız gerektiğini anlatır tevhid inancı. İşte buna ulaşabilmek için Esma-i Hüsna'ya ihtiyacımız vardır. Esma-i Hüsna'yı bilmeye ihtiyacımız vardır. Bu bölüm bunu anlatıyor arkadaşlar. Esma-i Hüsna açısından tevhid, tevhid biliyorsunuz Allah'ın birliğine iman etmek demek ve bu hani en basit anlamı e, anlayacağımız şekilde aslında hani tasavvufta falan tevhid çok daha üst seviyede çok incelikli bir düşünce biçimidir yani e, olan biten her şeyde Allah'tan başka hiçbir şey görmemek demektir ki onun hani e, tam anlaşılılmadığında tehlikeli bir takım sonuçları da olabiliyor Esma-i Hüsna açısından tevhid Allah'ın isimleriyle ifade edilen niteliklerin hakiki anlamda Allah'a ait olduğu, yani Esma-i içindeki isimlerin, yani mesela razzak, razzak, rızık vermek, hakiki anlamda sadece Allah'a aittir. Hiç kimse bizim rızkımızı vermiyor. Hiç kimse bize yaptığı iyiliklerle veya ne bileyim işte emeğimizin karşılığını ödediği için bizim rızkımızın kefili değil, bizim rızkımızın kefili Allah'tır. Asıl rızkımızı Allah veriyor. Ee, Tabi burada bunun olumsuz sonuçları yani vermediği zaman da faturanın Allah'a kesilmesi bazen insanların inançlarını kaybetmelerine sebep oluyor ki bu da işte acizane kanaatim yani inancın imtihanıdır arkadaşlar. Ee, Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerde insanların iman ettik deyince bırakılmayacağını, ve o imanlarının da samimi olup olmadıklarının deneneceğini söylüyor Allah Teala. Bunun benim hayatım boyunca hep aklımda tuttuğum bir tanesi Ankebut Suresi'nin ikinci ayetidir. Ehsiben nasu en yutraku en yakulu amennâ ve hum la Kısa bir cümle. Diyor ki insanlar iman ettik deyince bırakılı vereceklerini ve hiç denenmeyeceklerini mi zannediyorlar. Yani iman ettik. Tamam tik atalım. Bunu bu, bu tarafa geçsin. Bu bizden artık falan. Böyle değil. Yani iman ettik, iman ettim diyen kişi de imanında imtihan edilecek. Dolayısıyla bir takım Cenabı Hak rızıklaktır. Ee, evet. Bütün rızıkların sahibidir, yaratıcısıdır, verenidir, dağıtanıdır. Ama bazen de vermez, değil mi? Hazreti yani e, açlıktan ölmeyiz de Efendim aslında insanlar burada şimdi bakın kadere girerek kendi topuma sıkıyorum, ayağıma sıkıyorum şu anda dar vakitte. Efendim Cenab-ı Hak herkesin yaşamasına yetecek kadar rızık verir. Orada adil olmayan bir taksimat sebebiyle insanların birbirlerinin rızkını yaratır şey yapmaları vardır yani engellemeleri zorbalık yapmaları zulüm yapmaları söz konustur ve dolayısıyla yeryüzündeki bu zulümlerle, haksızlıklarla zorbalıklarla mücadele etmek yani cihat, zorbalığa karşı zulme karşı cihat arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül önüne insanların koyduğu tıkanıklıkların açılması demektir ki bu insanların büyük açılması için gayret etmek demektir ki bu insanların imanını ve Allah'a olan teslimiyet ve rızasını korumaları için özellikle çok yüzeysel düşünen insanların bunu koruyabilmeleri için de bizim bir insanlık borcumuzdur. İnşallah gerektiği gibi izah edebilmişimdir. Şimdi e, Allah'ın isimlerinde bir razılık örnek verdik. İşte Fettah olsun, e, basit olsun, efendim mümin olsun. Yani Cenab-ı Hakk'ın bütün o isimlerinde anlatılan vasıflarının hakiki anlamda Allah'a ait olduğu ve yaratıkların bu sıfatlarla bilinmesinin, mesela birinin işte güvenlik veren, yani senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum dediğimiz birisi. Veya birinin bizim rızkımıza vesile olması yani onun sayesinde bu iş sayesinde ben rızkımı temin ediyorum deyip hani o vasıtaların Allah'ın o isimlerinin bize tecelli etmesi için vasıta kılınmış olanların sadece arızi ya da mecazi olduğu anlamına gelir tevhid Esma-i konusundan açısından. Yani Allah'ın isimlerinin tevhid ifade etmesi ne demektir? O isimlerle anlatılan sıfatların bir takım aracılar vasıtasıyla bize ulaştığının bilincinde olmak ve bütün bunların arkasında asıl o sıfatların, o niteliklerin sahibinin Allah olduğunu bilmek. Diğer aracıların yani o sıfatların bize tecellisinde aracılık ya da aracılık kelimesi şimdi burada başka çağrışımları oluyor. Ne diyelim görev üstlenenlerin Cenab-ı çünkü bazılarını rızık, kullara ulaştırılmasında kullanır, istihdam eder. Bazılarını cezalandırmada istihdam eder, intikamında istihdam eder. Değil mi? Ee, yine ataullah İskenderi'nin o meşhur sözünü, ifadesini hatırlayalım. Ee, Allah katındaki yerini merak ediyorsan diyor, cenab Allah'ın seni hangi işte kullandığına bak diyor. Bu bize çok söylenirdi Diyanette vaizlik görevimiz esnasında hep. Bu yüzden de gerçekten Cenab-ı Hakk'a çok çok şükür etmem gerekiyor ki hayatımız boyunca bizleri kendi dinini, yolunu, ahlakı, güzel ahlakı, imanı efendim ve bütün bu güzel nitelikleri anlatmak için kullanmış. Dolayısıyla o kullanılanlar yani bu isimlerin tecellisinde kullanılanlar sadece arzi ve mecazi olarak bu nitelikleri taşırlar. Bütün o niteliklerin arkasında Allah vardır. İşte bunu görebilmek asıl sahibi olan Allah'tır. Bunu görebilmektir tevhid. Kelime-i Tevhid'de, şimdi burada çok güzel bir, buraya kadar anlattıklarım biraz akılda kalması kolay değil, karışık. Çok güzel bir formülasyonunu bulmuş e, Esma-i Hüsna şarihleri. Diyorlar ki, Kelime-i Tevhid'de yani Allah'tan başka Tanrı yoktur ifadesinde. E, La ilahe illallah, Kelime-i Tevhid cümlesi biliyorsunuz. Bu La ilahe illallah'taki Tanrı kelimesinin karşılığı ne arkadaşlar? İlah. La ilâhe hiçbir tanrı yoktur. İllallah, ancak Allah vardır. İşte oradaki ilah kelimesi yerine herhangi bir ismi koyduğumuzda, esma Hüsna'dan herhangi birini koyduğumuzda, bu durumu daha iyi anlayabiliriz. Mesela Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur. Alim ismi değil mi? La ilâhe İlahe yerine şimdi alim ismini koyacağız. La alime illallah. La alime her şeyi bilen kimse yoktur. Illallah ancak Allah vardır. Yani Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur. Bakın ne oldu? Böylece bir tevhid inancına ulaşmış olduk. Nasıl? Çünkü bazı insanlar, bazı, diğer bazı insanların her şeyi bildiğini düşünürler. E, tabi böyle düşünmek üzere manipüle edilmişlerdir. Şimdi detaylarına girmeyeyim. E, bu, bu düşünce mesela La Alime da ifadesini bulan tevhid inancına aykırıdır. Az önce söylediğim Rezzak isminde olduğu gibi La Rezzaka İllallah Allah'tan başka herkesin rızkını veren yoktur. Herkesin rızkını yaratan yoktur. La Kadira İllallah Allah'tan başka her şeye gücü yeten yoktur. La Malikel Mulki illallah. Allah'tan başka bütün mülkün sahibi olan yoktur diye bütün Esma-i Hüsna'yı oradaki ilah kelimesinin yerine koyduğumuzda zihnimizde bu şekilde düşündüğümüzde bundan sonra artık bu vasıfları insanlar için veya herhangi bir yaratılmış için sadece insanlar değil bazıları meleklerin Böyle olduğunu düşünüyor mesela her şeye gücü yettiğini, her şeyi kendiliğinden yapabildiğini falan zannediyor. Bazıları bir takım metafizik güçlere, işte doğa güçlerine, animi, değil mi inançlar var? Efendim onlara inanıyor. Bazıları bir takım insanların olağanüstü güçlere sahip olduklarına inanıyor. Bunların hepsi zihnimizde ortadan kalkar. Allah'tan başka her şeyi bilen yoktur, Allah'tan başka rızak yoktur, Allah'tan başka bütün günahları affedecek yoktur gibi. Bu algı biçimi yani bu şekilde düşünmek bir kez zihnimize yerleştikten sonra Ali Osman Tatlısu'nun deyişiyle merhum dürüst bir Allah bilgisi, tırnak içinde bu, o öyle söylüyor. İşte böyle düşündüğümüz zaman dürüst bir Allah bilgisine ulaşmış oluruz. Dürüst ne demek? Yani dost doğru dost doğru bir Allah bilgisine ulaşmış oluruz artık. Bizim dünyamızda, ger düşünce dünyamızda ve bütün yaşadığımız olayları kendimize izah ederken yani anlamlandırırken her zaman en üst seviyede Allah Teala'nın olduğunu biliriz. Otomatiktir artık bizde bu otomatikleşir. Hiçbir şeyi onun mevkiine çıkarmayız. Bakın bunun bir takım pratik sonuçları var. Kimsenin önünde iki büklüm olmazsın. Kimseye kendini sonuna kadar muhtaç hissetmezsin. Vefa duymak, saygı duymak, hürmet etmek, minnettar olmak, tek başka bir şey. Arkadaşlar bütün hayatının gücünün o kişinin elinde olduğunu düşünmek başka bir şey. Böyle önünde iki büklüm olmak, onu, benim kaderimin ipi onun elinde falan diye düşünmek başka bir şey. İşte bunların hiçbirine kalkışmazsın, tenezzül etmezsin. Efendim şey değil bu yani kimseye aldırmazsın demek değil. Elbette bir takım saygı kuralları veya bir takım adab muhaşeret kuralları, Devam eder hayatımızda ama biliriz ki en üst düzeyde yani biz birine teşekkür ederken biliriz ki aslında o iyiliği bize ulaştıran Allah Teala'dır. O kişi sadece Allah Teala'nın o iyiliği bize ulaştırmak için kullandığı bir vasıtadır, bir vesiledir. Bu da yani bu dürüst Allah bilgisi insanı kendi zihin aleminde bütün evhamlardan böylece ne oluyor bakın bütün yani e, korkularımızdan, ee, nasıl diyelim ee, zihni ve akli bir gerekçeye dayanmayan korkularımızdan evham bu demek arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Ee, mesela bazıları hastalıktan çok korkar. Ölümden çok korkar değil mi? Ee, öleceksin ve bu Allah'ın elinde. Hiç kimsenin elinde değil. Ve senin şuraya buraya gitmenle şu işi bu işi yapmanla alakalı değil. Bu hani tedbir almayalım anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Hz. Ali'nin çok sevdiğim bir ifadesi var. Çünkü insanı bu tip evhamlardan kurtaran bir ifade. Hakikaten özellikle bazılarının yaşadığımız bir takım afetlerden sonra deprem korkusu oluyor, işte dar yerlere girme korkusu oluyor. Bunlar hayatını felç ediyor yani. Yükseklere çıkma korkusu oluyor vesaire. Efendim Hazreti Ali diyorlar ki sen nasıl bu kadar cengah versin diyorlar yani. Nasıl bu kadar... Ee, ölümden korkmadan her savaşta her mücadelede ön saftasın Hz. Ali diyor ki ecelim beni korur yani Allah Teala belirlemiştir bizim için olacak olanı Allah'ın belirlediğini hiç kimse engelleyemez Allah'ın vermediğini de hiç kimse veremez yani bu tevhid inancına bütün o Esma-i bütün o mesela Vehhab Allah'tır Allah'ın Allah hibe etmediğini sana, Allah'ın bağışlamadığını en baştan kimse bağışlayamaz. Mesela Razzak isminin inşallah gelince onları tek tek konuşacağız. Kapsamını biz sadece hani geçim maişetimiz için kazandığımız para zannediyoruz. Arkadaşlar akıllar rızıktır, efendim genetik özelliklerimiz rızıktır, sosyal kalıtım rızıktır, içinde bulunduğumuz aile, toplum bunların hepsi hatta insanın dostları bile rızkıdır dostlarınız da sizin rızkınızın içindedir. Dolayısıyla bütün bunların en temelde Allah Teala'nın hibesiyle, bağışıyla, vermesiyle, karşılıksız vermesiyle olduğunu bilmek ve bunu kimsenin, Allah istemedikçe kimsenin senin elinden alamayacağını bilmek, insanı evhamlardan az önce söylediğim gibi insanlar önünde takla atmaktan, iki büklüm olmaktan, her çeşit şirkten, onu anlattım ve batıl faraziyelerden Kurtarır. Bir takım batıl yollara sapıp isteklerine ulaşmak için işte falan doğa güçlerine e, efendim şirk koşarak tapınmaktan insanı kurtarır. Yüce Allah hakkındaki bilgisini kişinin kendi faraziyelerinin yerine yani zihninde farazi üretilmiş muhal ve gerçekte olmayan bir e, tanrı yerine bizzat yaratıcıdan gelen tartışmasız hakikatlerle temellendiren insan çünkü yaratıcıdan gelen tartışmasız hakikatler dediği burada. Çünkü biz Esma-i Husna'dan öğrendik arkadaşlar. Bunu en başta söyledik. Tevkifidir dedik ya Esma-i Yani Allah'ın bildirmesiyle biz ancak Allah Teala'nın niteliklerini bilebiliriz. İşte bu temeller üzerine Allah inancını kuran insan zihinsel ve ruhsal bir berraklığa kavuşuyor. Bu berraklık kelimesinin altını çiziyorum. E, ne güzel yakışmış buraya. Yani her türlü zihinsel ve ruhsal bulanıklıklardan, acabalardan, gel gitlerden, belirsizliklerden, efendim, neyi nereye bağlayacağını bilememekten, hayat karşısında şaşkına düşmekten, hangi olaylara nasıl tepki vereceğini, bir türlü için içinden çıkamamaktan Efendim savrulmaktan bir öyle bir böyle davranmaktan bizi korur Espanysna bilgisi. Bu açıdan da son derece kıymetlidir. Arkadaşlar, burada Esma Yusna bilgisinden kastımız onu derinlikli olarak kavramaktır. Dördüncü madde Allah sevgisine ulaşmak için de biz Esma Yusnaya muhtaçız. Yani Allah'ı Rabbimizi gerektiği gibi sevebilmek için de Esma Yusnaya muhtaçız. Peki Allah sevmeye niye muhtaçız arkadaşlar? Allah sevgisi bizim bizim varlığımızın hamurudur arkadaşlar ee, Yani Allah Teala bizi muhabbetle adeta çamurumuzu hamurumuzu karmıştır O muhabbet bizde tabi yaratılışımıza konulmuş bu muhabbet ama daha sonra onu iradi olarak ortaya çıkarmak ve bütün ilişkilerimize yansıtmak bize kalmıştır bazı insanlar mesela görürsünüz, benim de şimdi hemen aklıma geliyor öyle bir iki kişi, Allah onlara merhamet etsin. Arkadaşlar hayata nefretle bakarlar. <gülüyor> ee, her şeyi nefretle, kızgınlıkla, öfkeyle böyle kendilerine kötü muamele edildiği, haksızlığa uğradıkları duygusuyla, herkese verilenlere karşı bir öfke, işte kendisine verilmeyenlere karşı bir öfke. Bakın az önce söylediğim Davut Aleyhisselam'dan nakledilen tevekkül, rıza ve sabırın tam zıttı yani. Hep kızgınlık, hep yetersizlik, hep bir e, haksızlığa uğramışlık duygusu bu yani giderek kalplerinde sevgiyi öldürür ve Allah Teala'ya karşı da bir sürekli bir e, sistem halindedir en en hafif ifadeyle söylüyorum o aslında küfre kadar varan insanı tamamen boşluğa düşüren e, çünkü arkadaşlar kendi güçlerinle savaşamazsın Allah Teala'nın takdirinin karşısında. O varoluş karşısında sadece kendi güçlerinle savaşamazsın. Malum olduğu üzere şöyle açıklamışız bu sevgiye ihtiyacı. Ruh kemale aşıktır. Aslında o sevgisizlik hali bir imdat çığlığıdır arkadaşlar. Çünkü o da muhabbet aramaktadır aslında. Bir kendisine değer verildiğini düşünme ihtiyacının bağıra bağıra söylenmesi demektir o yani. Dolayısıyla o, o düşüncelerde, o tavırlarda olan bilhassa genç kardeşlerimize karşı sevgi göstermek çok ucuz olur da, ucuz bir şey olur yani. Bizden göreceği sevgiyi de çünkü çok kolay istismar edebilir. Ama bu evrenin, bütün kainatın, bütün hayatın muhabbet üzere kurulu olduğunu ona göstermenin küçük bir yolu olarak en azından bir noktadan başlamak gerektiği için o muhabbeti onlara hissettirmek gerektiği kanaatindeyim. Her zaman yapabiliyor muyuz? Hayır. Çünkü bizim de e, muhabbet kaynaklarımız bazen çok kısıtlı ve dar olabiliyor. Ruh kemale aşıktır. Yani ruh her şeyde mükemmellik arar, en üst düzeyi arar. Güzellikte, efendim merhamette, nezakette, her şeyde, nimetlerde. Bir şeyin kemalini öğrenince hemen oraya akı verir. Bir şeyin en olgun halini öğrenince hemen onu elde etmek veya onu öyle yapmak ister. Ve gördüğü kemalin kuvvetine göre de bir zevk duyar. Bir şeydeki kemali görebilmek için, yani mesela bazen bir kitabı okuyorsunuz. Ben şimdi kendi aklıma gelen kemale örnek vereyim. Yani öyle yazmış ki adam kelimeleri arkadaşlar, bir heykeli yontar gibi, çok ince ince. Yani ne bir kelime çıkarabiliyorsunuz cümleden, bir kelime eklediğinizde fazla oluyor. Yani böyle o cümleler işçilikli bir şekilde ince bir dantel gibi, ince bir oya gibi örülmüş. Bunu mesela siz yapmadınız, siz söylemediniz. Başka birisi yazmış bu metni, bu şiiri, bu yazıyı. Efendim siz onu o kemali görmekten ona şahitlik etmekten bile haz duyuyorsunuz. Bir şeydeki kemali görebilmek için kemali tanıyabilme yeteneğinin korunmuş olması değil mi? Yani bazı Sanatlar, meslekler var ki oradaki kemali göremiyoruz. Çünkü or o mecrada bir eğitimimiz yok, bir donanımımız yok. Yani mükemmel bir işçilik sunuluyor bize. Mesela hiç bilmediğiniz bir yemek olsun bu. Yani farkında bile değiliz. Çünkü bilmiyoruz ki o yemeği. Tarifini bilmiyoruz. Nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Oradaki inceliği bilmiyoruz. Dolayısıyla bir şeydeki kemali görebilmek için kemali tanıy tanıyabilme yeteneğinin korunmuş olması ve ruhun kemal arayışının önünün de nefsani tutkularla tıkanmamış olması gerekir. Bizim bir de hayvani tarafımız var. O hayvani tarafımız hazlara hemen, şimdi, çabucak ve bol bol ulaşmak istediği için onun kemal arayacak vakti çok fazla yok arkadaşlar. Bu arayışta işte o kemal arayışında tırnak içinde bilmek göz ardı edilemeyecek bir rehberdir. Niye? Kemali bilmen lazım ki bulduğunda onun kemal olduğunu, kemalin orada olduğunu bilebilesin. Kemalin ne olduğunu bilmen lazım. İnsan bildikçe tanır, tanıdıkça sever, sevdikçe tabi olur. Dolayısıyla insanın dindarlığının temelinde de ağırlıklı olarak tamamen demiyorum... Allah sevgisi vardır. Niye tamamen demiyorum arkadaşlar? Çünkü bazen de Allah'tan korkmamız gerekir. Onu başka bir yerde inşallah anlatırız. Çünkü insanın e, yeri geldiğinde sevgiye, yeri geldiğinde korkuya ihtiyacı vardır. Nasıl bir korku? Ben korkuyu yalnız ikiye ayırıyorum. Hastalıklı korkular ve sağlıklı korkular diye. Sağlıklı korku arkadaşlar o korktuğunuz şeyden nasıl kurtulacağınızı bildiğiniz korku. Yani işte bir trafik kazasına uğramaktan korkarsanız bu sağlıklı bir korkudur. Korkmalısınız. Çünkü kurallara nasıl uyacağınızı biliyorsunuz. O sizin zihninizdeki trafik sorunlarından büyük ölçüde yani karşınızda bir kader çıkmadıkça öbür şeritten gelen adam zıplayıp aradaki şeyleri geçip Efendim sizin size çarpmadıkça, efendim siz e, yolunuzda gittiğiniz sürece ve kurallara uyduğunuz sürece o düşündüğünüz korkulardan kurtulacağınızı biliyorsunuz. İşte hız kurallarına, sollama kurallarına, e, efendim, e, zihnen uyanıkken araba kullanmak gerektiğine vesaire yani detaylara girmiyorum. Bu sağlıklı bir korkudur. İşte ne bileyim ee, çocuğumu nasıl yetiştireceğim korkusu sağlıklı bir korkudur çünkü ne yapacağını biliyorsun o korku olmazsa ya bırak, onun kaderinde ne varsa o olacak zaten deyip hani saldım çayıra mevlam kayıra işte bu sağlıksızdır orada bir endişe duymak makul miktarda bir endişe duymak psikologlar bunu özellikle sınav öncesinde işte Makul bir stres gereklidir diyerek açıklıyorlar. Dolayısıyla ben her şeyi, bütün yaptırımların tamamının sadece sevgiye dayalı olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsaydı cehennem olmazdı, yaratılmazdı ve bize bildirilmezdi. Arkadaşlar Allah cehennemi bildiriyor, bizi korkutuyor. Ama bu sağlıklı bir korku. Niye? Çünkü ondan nasıl korunacağımızı da biliyoruz. E, efendim... Bilmek önemli bir rehber. İnsan bildikçe tanır, tanıdıkça sever, sevdikçe tabi olur. allah Teala'yı bilmek içinse bir takım yollar vardır. Onun isim ve sıfatlarını bilmek. Başka bir yolu yok. Bu bilgiden sevgi doğar. Yani Allah bilgisi Allah sevgisinin tohumudur. Bakın bu, bunun da altını çok çizmek lazım da son cümleler oldu. Ee, yani bilgiye dayanmayan bir sevgi de gerçekçi değildir. Sen zihninde ürettiğin şeyi seviyorsun. Mesela bazı insanlar birbirlerini böyle severler. Şey i̇şte o kafasında birini üretir, o kafasındakini seviyor. Senin gelse, gerçekte seni sevmiyor. Dolayısıyla hep çatışma çıkar ondan sonra ilişkide. Allah bilgisi Allah sevgisinin tohumudur. Bu tohum bir gönüle düştüğünde filizlenir, şevk ve muhabbet ağacı biter. Motivasyon tam olur ondan sonra. Çünkü o isimleri tanıyarak onu sevdiğinde artık o isimlerle onunla o ilişkiyi o isimler üzerinden kuracağını bilirsin, ne yapacağını bilirsin yani. Bu ağacın meyveleri kalpte, ruhta, elde, ayakta, gözde, kulakta insanın bütün maddi ve ruhu, ruhi varlığında belirir ve olgunlaşır. Nedir sevginin meyvesi? Arkadaşlar o sevginin gerektirdiği şekilde yaşamaktır. Yani amele dönüşmeyen sevgi, davranışa dönüşmeyen sevgi kuru bir iddiadan ibarettir arkadaşlar. İster psikolojik açıdan bakın buna, ister tasavvufi açıdan, dini açıdan bakın amele dönüşmeyen, yani gereği yerine getirilmeyen sevgi bir iddiadan ibarettir. Efendim, başta Erich Fromm olmak üzere bütün varoluşçu psikiyatrlar dahi bu konuyu böyle açıklamaktadırlar. Ee, yani birini seviyorsunuz ama hiç onunla ilgili parmağınızın ucunu bile oynatmıyorsunuz. Bu kuru bir iddiadan ibarettir. Pekala, bu sabahlık bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Cenab-ı ee, efendim muhabbeti onun en çok razı olacağı şekilde bütün iliklerimize kadar yerleşeceği bir gün olması temenni.